Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la nebiye ba'de. Biz Bedir Enfal Suresi gölgesinde, Bedir Savaşı veya Bedir Savaşı gölgesinde Enfal Suresi Herikistan'ı bunu işliyor idik Allah'ın izniyle. Birkaç ders işledik, üç ders işledik. Bu dördüncü dersimiz zannedersem beş veya altı da Bedir Savaşı'nı bitireceğiz. Enfal Suresi'ne geçeceğiz. Ona kadar sürecek. Onu bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı Bedir'e kadar geldi. Burayı anlattık. Müşrikler evlerinden, yurtlarından, vatanlarından çıktılar. Bedir'e kadar geldiler. Burayı da anlattık. İki ordu Bedir'de karşılaşacaktı. Biz burayla ilgili dersler ve ibretler dedik. İmani dersler diyebiliriz. Önemli mesajlar diyebiliriz. Yaklaşık 15-16 tane mesaj burayla ilgili, bu kısımla ilgili bilmemiz gereken önemli konular söyledik. Ben tekrar söylüyorum bu derslere çok iyi önem verin. Siyer dersleri değil bu dersler, tefsir dersleri de değil. Özellikle Konya'da veya Konya dışında başka memleketlerde İslami çalışma yapan, İslami hareket içinde bulunan, cemaatsel bir çalışma içerisinde bulunan 3 kişi bile olsa, 5 kişi bile olsa... Bu, böyle çalışmalarda bulunan kardeşlere çok önemli mesajlar var bu derslerde. Bu dersler gerçekten önemli dikkat edin. Özellikle siz mutlaka bunu ders yapın yani kendi aranızda bunları ders yapın. En azından dersler ve ibretler kısmını üzerinden geçin diyoruz. Şimdi geçen hafta yarım kalan dersler ve ibretler vardı 4-5 tane. Ben oradan başlamayacağım. Savaşı başlatacağız, savaşı bitireceğiz. Dersler ve ibretler kısmını toplu halde Tekrar size ben izah edeceğim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki derste de söylediğimiz gibi savaşlarda Arapların, müşriklerin karşısına hep farklı bir taktikle çıktı. Onların bilmediği bir taktikle. Onların bildiği sadece işte 20-30 kişi orada, 20-30 kişi burada. Haydi vuruşalım. Sokak kavgası dediğimiz şu an. Onların bildiği savaş genelde bu idi. Yani cahiliye döneminde yapılan savaşlar iki ordu karşı karşıya gelir birbirlerine girerler kim kimi döverse kim kimi yenerse şeklinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saf oluşturdu ve hiçbir şekilde safın bozulmamasını istedi. Mekkeli müşrikler ise... Planları direkt saldırmak şeklindeydi. Ancak bundan önce bir üçlü mübareze, karşılıklı savaştan önce üçlü mübareze başladı. Bunlardan Utbe İbn Rebi'a, Mekkeli müşteriden önce bu çıktı. Sonra kardeşi Şeybe ve oğlu Velid bin Utbe çıktı. Dediler ki bizimle savaşacak içinizden cengaver var mı? Ensardan üç kişi bunlara cevap vermek için çıktı ancak dediler ki onlar biz kavmimizden birilerini istiyoruz. Bize kavmimizden, yani bizim tanıdığımız düşmanımız sizsiniz. Bize onlardan birini gönderin de biz onları öldürelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza, Hazreti Hamza'ya seslendi. Yine Ali'ye seslendi. Yine Ubeyde İbni Haris'e seslendi. Üçünüz çıkın dedi. Üçü çıktılar. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali düşmanlarını hemen çok kısa bir sürede birkaç darbeyle yerle bir etti. Yalnız Ubeyde İbni Haris... <gülüyor> Utbe İbni Rebi'a ile savaştı her ikisi de ağır yere aldı her ikisi de ağır yere aldı Hazreti Hamza ile Hazreti Ali Ubeyde'ye yardım ettiler onun düşmanını öldürdüler onu da yaralı halde kenara çektiler ancak Bedir'de kendisi şehit oldu daha sonra saf halinde duran Müslümanlara müşrikler direkt saldırdı. Ancak müşrikler kendilerine saldırmayan, yani Müslümanların kendilerine saldırmaması konusunda panik yaşadılar. Yani böyle bir şey alışkın değildi. Bunlar saldıracak, onlar saldıracak ve bir savaş başlayacaktı. Direkt müşrikler saldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde safın bozulmamasını ve okla karşılık vermeye e, vermeleri gerektiğini söyledi. Bu karşılık zaten ilk etapta müşriklerin saflarını dağıttı. Daha savaş başlar başlamaz... Müşriklerin safları yani savaşa gelirken bir anda dağıldı ve hala Müslümanlar saf halinde. Yani neyi gördük? İki düşman var. İlk etapta Müslümanlar hala saf halinde biraz sonra izah edeceğim dersler ve ibretleri bölümünde saf halinde yani cemaatlerini koruyorlar. Diğerler ise dağıldılar saldırdıkları için dağıldılar. Bir de okla karşılık görünce iyice tamamen dağıldılar ve daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere saldırma emrini verdi. Artık her bir Müslüman dağılmış müşriklerin içerisine girip onları takip etmiyor, onları kovalamaya başladı. Çünkü cemaat dağılmıştı, karşı cemaat tamamen dağıldı onlarda. Tabi iş bu kadar basit değil ama ben çok askeri detaylara girmek de istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuna saldırı emrini verdiği zaman Kumu ila cenne. Haydi cennet için koşun. Eni gökler ve yerler kadar olan cennet için koşun diyerek de bir taraftan da ashabını ne yapıyordu? Cennetle müjdeliyordu. Cennete koşmalarını istiyordu. Yine bir başka hadiste Ebu Davud'da geçen bir hadiste nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki kim bu savaşta düşmana saldırır arkasını dönmez sabrederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek düşmana saldırırsa o kimseye Allah subhane ve teala mutlaka cenneti verecektir diye ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabını cennetle müjdelemiştir Çok kısa bir süre içerisinde Kafir ordusu tamamen dağılmıştır İçlerinden 70 kişi öldürülmüştür ki Bu 70 kişinin bir kısmı Özellikle büyük bir kısmı Müşriklerin liderleridir Ebu Cehil gibi Müşriklerin Umeyye bin Halef gibi Müşrik liderler öldürülmüş 70 tane de esir almış Diğerleri de olmuş Kaçıp gitmişlerdir Savaş bu şekilde kısa bir sürede Allah'ın izniyle sonuca ulaşmıştır. Müslümanların zaferiyle ulaşmıştır kardeşler. Kardeşler Bedir Savaşı ile ilgili bilmemiz gereken me melekler bizzat Bedir Savaşı'na katılmışlardır. İz yuhi rabbuke ilel melâike enni ma'akum. Rabbin hani meleklere vahyetti, hani bir zamanlar meleklere vahyetmişti. Ben sizinle beraberim. Müslümanların kalplerine sebat verin. Ben de kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Vurun o müşriklerin boyunlarına, vurun o müşriklerin parmak uçlarına diye Allah subhanahu ve teala bizzat müminlere yardım etmesi için melekleri görevlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşın en kızıştığı bir arada uykuya dalıvermiş ve birdenbire uyanmış müjde ey Ebu Bekir müjde. Cebrail atıyla atını almış. Cebrail artık geldi. Bu savaşı biz kazanacağız. Müjde demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir savaşına burayı üzerinde Enfal suresi konusunda duracağım. Çünkü modernistlerin en sıkıntı çektiği nokta burasıdır. Allah subhanahu ben melek gönderdim diyor. Savaşa bizzat katılmış insanlar melek geldi savaştı diyor. Bizimkinler işte dün bir tanesini izliyorum. Yani vurun boyunlarına demek boyunlarını sıvazlayın. Onları tedirgin edin demektir. Yoksa gelip de bizzat savaşa katılması demek değildir diyor. Tamam artık fadırıp vurun kelimesi sıvazlamak manasına nasıl geliyorsa bunu da kendisine sormak lazım. Bu ayetin tefsirinde ben bu konu üzerinde uzun uzun duracağım. Ancak rivayetlere baktığınız zaman melekler iki çile yani iki sebepten dolayı Bedir Savaşı'na mutlaka katılmışlardır. Birincisi bizzat müşriklerle savaşmak için. Diyor ki ben diyor bir kafiri kovalıyordum diyor sahabe. Ben tam kılıcımı kaldırdım bir ses duydum diyor. Ne duydu? Ne ne, ne diyordu? İlerle ya hayzum diye bir ses duydum diyor ey Allah'ın Resulü. Sonra baktım diyor kafir ensesi kapkara olmuş bir şekilde yere devrildi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o diyor 3. kat semadaki semanın 3. katındaki meleğin atının ismidir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekler bizzat atlarıyla Cebrail aleyhisselam bizzat e, atının gemini tutmuş bir şekilde Bedir Savaşı'na katılmıştır. Abdullah ibn Mesud diyor ki biz bir esir aldık diyor. Biz onları 70 veya yüz kişi olarak görüyorduk diyor. Onlar ise sayılarının bin kişi olduklarını söylediler diyor. Onlar ise sayılarının yani biz onların sayılarının. 70 veya 100 kişi olduğunu bil yani öyle zannediyorduk diyor Abdullah İbni Mesud geçen bir rivayette. Bunlar gerçekler kardeşler. Biz bunlara kendi gözlerimizle şahit olduk. bunları anlatacağım inşallah. Müşriklerin, kafirlerin, Müslümanları çok kalabalık görüp kaçtıklarını biz bunlara bize şahit olduk bu şahadetlikten de bu konudaki şahitliğimden de birkaç husus ben size zikredeceğim. Melekler bizzat katılmışlardır. Savaş bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi 3 gün boyunca Bedir'de kalmış. Müşriklerin cesetlerini kuyulara atmış. Müslümanları şehitlerini toplamış. Ganimetleri toplamış ve yapması gerekenleri yapmış. Mesela belki müşrikler tekrar toplanır saldırılabilir diye savaş meydanı terk etmemiştir. Sadece Abdullah İbni Revaha ve Zeyd bin Harise'yi Medine'ye Müslümanlara müjde vermesi için göndermiştir. Kardeşler Bedir Savaşı'nda oldukça ilginç kısalar vardır. Bunlardan bir tanesi Umer İbni Ebi Vakkas'ın kısasıdır. Yaşı çok küçüktür. Savaşa katılmayı çok ister ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermez. başları ağlamaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanamaz gel der. Kılıcını kemerine kendisi takar ki kılıç yerde sürünüyor yürürken. Tamam. Daha sonra savaş esnasında, yolculuk esnasında, savaş esnasında hep saklanıyor bu kişi, bu çocuk. Niçin saklanıyor diye Sadimle Ebi Vakkas abi, ee, buna sorduğu zaman zannedersem abisi. Diyor ki Resulullah beni görür de fikrini değiştirir, beni gönderiverir, gönderiverir belki diyor. Yani o yüzden saklanıyor yani bizim gibi kendisine bir görev verileceğinde saklanmıyor. Görev benden alınmasın diye saklanıyorsun. Görev benden alınmasın. Şehadeti özlüyorum diyor. Ben şehadeti seviyorum diyor. Ve nitekim de savaşta şehit oluyor. <gülüyor> Yine Bedir'de geçen kısalardan bir tanesi. Müşriklerin leşleri Bedir kuyularına atılmıştır. Sürüklenerek getirenler arasında Utbe İbni Rebi'a vardır. Oğlu ise Ebu Huzeyfe'dir. Ee, Müslümanların safındadır. Mahzun bir şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Huzeyfe... Babayın öldürülmesinden dolayı bir hüzün çöktü görüyorum demiştir. O da demiş ki ey Allah'ın Resulü vallahi ben Allah'ın ve Resulünün hak olduğundan hiç şüphe etmiyorum. Ama benim babam cömert biriydi, halim biriydi, faziletli biriydi. Ben onun Müslüman olacağını umuyordum. Müslüman olmadı diyor Bedir Savaşı ile ilgili kısaladan bir tanesi. Yine Said İbni ve babası var. Bedir'e katılacaklar ama evde birinin kalması gerekiyor herkesin çıkmasını istemedi Resulullah kura çekiyorlar olana çıkıyor kura babası diyor ki yani bugün diyor kendi nefsine de benim nefsimi tercih et yani kura sana çıktı sen gideceksin ama sen dur ben gideyim diyor ee, diyor vallahi baba cennet dışında bir konu olsaydı ben senin nefsini tercih ederdim ama konu cennet olduğu için ben seni tercih etmeyeceğim kendi nefsimi tercih edeceğim diyor kardeşlerim ee, sabredemeyeceğim ben size söyleyeyim bunlar geçmişte yaşanmış tarihsel böyle olağanüstü haller değil bunlar Suriye cihadında bunlar Afganistan cihadında bunlar Irak cihadında Müslümanların her gün yaşadıkları hadiselerdir. Müslümanlar onların yeryüzünü yerin üstünü sevdiklere kadar Müslümanlar yerin altını sevmektedir. Onların dünyaya bağlılıkları kadar Müslümanların cennete ve cennet nimetlerine bağlılıkları vardır. Müslüman dünyada geçirdiği her bir saniyeyi cennete ulaşmak için bir vakit kaybolarak kabul ediyor. Bir ay önce gideyim diyor. Bununla ilgili yaşanmış onlarca örnekler vardır. Ancak benim video olarak seyrettiğim iki tane hadise vardı. Bir tanesinde müşriklere saldırmak ve istişat saldırısında bulunmak için kura çekiyorlar. Subhanallah Kur'an'ın çıktığı kardeş böyle atlayarak seviniyor böyle nasıl seviniyor diğerleri üzülüyor ben bunun videosunu görmüştüm Irak'ta yine bir başka hadisede bunu da ben işittim bir kardeş müşriklere saldırmak ve müşrikleri kafirleri din düşmanlarını yerle bir etmek için hazırlanmış istişat arabasına binip gidecek öbürü geliyor ondan önce bindiğile gidiyor. Ona kalmıyor bu sefer o üzülüyor öbürü ondan işte Müslümanlar cennete bu kadar hırslıdırlar ya da Müslümanlar cennete bu kadar hırslı olmak zorladılar. Kardeşler din böyle kimselerin omuzunda yükselir. Eğer İslami hareketin yücelmesini ve yükselmesini istiyorsanız dünyayı değil ahireti arzu edeceksiniz bunlara değineceğiz. Bedir'de arkadaşlar müşriklerin ileri gelenleri, tağutlar öldürülmüştür. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'dir. Abdurrahman if, af anlatıyor. Ensardan iki tane genç geldi diyor çelimsiz mi çelimsiz. Biri sağımda biri solumda diyor. Ben isterdim ki diyor sağımda solumda şöyle kelli felli adamlar olsun isterdim. Dediler ki amca amca dediler bize Ebu Cehil'i göster. Siz ne yapacaksınız Ebu Cehil'i tanımazsınız etmezsiniz. Diyorlar ki o peygambere çok zulmetmiş. O peygambere çok eşkence etmiş. O peygambere çok eziyet etmiş. Bizim vücudumuz onun vücuduna yapışacak. Ya o ya biz öleceğiz. Başka bir ihtimal yok diyorlar. Dedikleri gibi oluyor. İkisinin ismi de Muaz. Devamı hatırımda değil şu an. Ebu Cehil'i öldürüyorlar. Zannedersem rivayetleri birleştirirsek Ebu Cehil bunların darbeleriyle yere düşüyor, yaralanıyor ama ölmüyor. Abdullah İbni Mesud öldürüyor en son göğsüne çıkıyor. Diyor ki Abdullah İbni Mesud'a ey koyun çobanı diyor. Sen çok yüksek bir yere çıktın diyor. Hala kibirinden, hala büyüklenmesinden, hala istikbarından bir şey kaybetmemiş Ebu Cehil. öldüğü son noktada dahi. Arkadaşlar Ebu Cehil davasının hak olduğuna çok inanıyordu. Bedir'e gelirken dua etti Allah'ım iki topluluklar hangisi haksa sen onlara zafer ver diye de dua etti bir de. Davasına böyle sadık olan hatta ey Allah'ın düşmanı ne kadar rezil bir haldesin gördün mü dediği zaman Abdullah İbni Mesud rezalet nerede diyor. Kavmimden bir kişi beni öldürür asıl rezalet budur diyor. Yani kavmimden bir kişi beni öldürür işte rezalet bu değil de nedir gibi cümleler var arkadaşlar. <gülüyor> Allah seni rezil etti diyor Abdullah İbni Mesut. Savaş bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de 3 gün kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle müşriklerin cesedi bir kuyuya atılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz ne kadar kötü bir kavimsiniz diyor. Siz bana sahip çıkmadınız başkaları bana sahip çıktı. Siz beni yurdumdan kovdunuz başkaları beni yurduna aldı. Siz benimle savaştınız başkaları sizinle savaşta. Ne yaptı? Ee, bana sahip çıktı diyor. Daha sonra gece kuyunun yanına gelerek ey Utbe bin Rebi'a, Allah'ın sana vaat ettiğini sen gördün mü diyor. Ey Abu Cehil Allah'ın sana vaat ettiğini sen gördün mü? Ey Umeyye bin Halef Allah'ın sana vaat ettiğini siz gördünüz mü? Vallahi biz Allah'ın bize vaad ettiğini gördük diyor. Savaş bu şekilde Son buluyor. Önümüzdeki hafta savaşla ilgili dönüş ve ganimetlerin taksimini anlatacağız inşallah. Şimdi dersler ve ibretler kısmına geçelim. Biraz geriden alacağız. Geçen hafta anlatmadığımız bölümden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız kardeşler elini açtı semaya. Durmaksızın hırslı bir şekilde ısrarla Rabbinden istedi. Israrla Rabbinden istedi. Ridası omuzundan düşmüştü. Bunu gören Ebubekir radıyallahu an e ey Allah'ın Resulü kefa münaşedetü ke rab rabbek diyor. Rabbine artık min Rabbina artık seslendiğin yeter artık diyor. Vallahi o sana vaat ettiğini sana verecektir diyor. Şöyle bir soru var. Bunu yapması gereken aslında Ebu sallallahu kendisine yani birisi Rabbinden istiyor. Birisi de ona ediyor Rabbin sana verecek diyor alimler bu konuda biraz şey yapmışlar uzun uzun yorumlar yapmışlar normalde nasihat etmesi gereken kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihat edilmesi gereken Ebubekir Bekir radıyallahu anh ama tam tersi olmuş Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeter diyor yeter İbni Hacı diyor ki Resulullah hafva makamındaydı Ebu Bekir ise reca makamındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyordu korktu ölmek değildi Kortu kardeşlerinin arkadaşlarının ölmesi değildi. Kortu şehitlik değildi. Onlar şahadet zaten çok istiyorlardı. Peki korktuğu neydi? Ya Rabbi diyor. Eğer bu kavim yani bunlar bu ordu yenilirse yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku makamındaydı. Havf makamı işte bunu gerektirir. İbn Hacer devam ediyor. Reca makamındaydı. Yani Allah vaat etti, vaadini yerine getirecektir. Her iki makam da farklı makamdır. İnsanlar farklı makamlarda olabilir. Bu veya buna benzer kalbi makamları öğrenmek isteyenler ne okuyacaklar? İbn Kayyim el-Cevziyenin Medarü's-Salikin'i mutlaka ve mutlaka ders yapsınlar. Okuyarak anlayamazsınız. Eve gidip de elinizi açıp Haydi ben şu kitabı okuyayım dediğiniz zaman anlayamayacağınız bir kitap Medar Güssalik'in bu makamları tek tek anlatır. Her bir makamın kendine has ayrı yeri vardır. Rahmet makamı ayrıdır. Gazap makamı ayrıdır. Reca makamı ayrıdır. Havf makamı ayrıdır. İsteme makamı ayrıdır. İhbat makamı ayrıdır. Her makam ayrıdır. Bugün Müslümanların müslümanların en çok hata yaptığı hususlardan bir tanesi budur. Aslında bunun uzun uzun dersini yapmak lazım. Bir Müslüman başka bir Müslümanı bir sebepten dolayı eleştiriyor. Ama belki de o onun makamına uygun bir harekettir. İlahir bu konu uzun başka zaman uzun uzun konuşuruz. Kardeşler <gülüyor> bu anlatacağım çok önemli. Benim kendi nefsim için önemli. Ben şimdi bu anlatacağım maddeyi önce kendi nefsime sonra burada karşımda bulunan sizlere... Ve sonra da beni dinleyen bütün Müslümanlara şu nasihati veya şu öğretiyi öğretmek istiyorum. Başarılı olmanın en temel kaidesi davaya inanmaktır. Bugün kişisel gelişim üzerine yazılmış bütün kitaplara bakın. Hepsinin üzerinde hassasiyetle durduğu sen kazanacaksın, sen yapacaksın, sen yapabilirsin. Kendine güven, hayal et, cesur ol, yapabilirsin, yapabilirsin kişisel gelişim kitaplarının tamamı bundan bahseder ben çok kişisel gelişim kitaplarını okudum ama okuduğum en güzel kişisel gelişim kitabı Kur'an-ı Kerim'dir çünkü bundan 14 asır önce Allah'ın ve Resulü'nün başarı için bahsettiği hususlar işte o kitaplarda bahseden hususlardır Mekke'ye bakın Allah subhanahu ve teala Mekke'de bir avuç Müslüman'a başarı vaat etmiştir siz kazanacaksınız demiştir Medine'ye bakın Allah subhanahu bir avuç Müslüman'a siz kazanacaksınız demiştir. Bedire bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına inancı mükemmeldir. Mesela daha önce Siyer derslerinde anlatmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası vefat ettiği bir dönemde Hatice validemizi kaybettiği bir dönemde Taif'e yürüyüşe davete gitmiştir. Oldukça uzun bir mesafedir. Taifler sert ve kaba adamlardır. Aynı zamanda Mekkeli müşriklerin de müttefikleridir. Taiflerin daveti kabul etmesi çok zor bir ihtimaldir. Bir müsteşrik yazar diyor ki Siyer, uzun, siyer ilminde kitap yazan, bu konuyu araştıran bir müsteşrik, batılı, oryantalist bir ilim ehli diyor ki Muhammed davasına çok güveniyordu diyor. O kadar güveniyordu ki en olmaz kapıları bile zorluyordu. Yani Taif'e gidip Taif'e beni şey alın eman altına alın bak kavmin bana diyor. beni eman altına alın demesi Taif'lerin bunu kabul etmesi neredeyse mümkün olmayan bir şeydi. Aralarında anlaşma var ticari anlaşmalar var akrabalık bağları var. Başka başka bağlar var. Taifler bir Muhammed yüzünden, bir Muhammed bin Abdullah yüzünden Mekkeli müşrikleri kendilerine düşman etmek istemezler. Bir de yapı olarak da zaten öyle çok yumuşak, merhametli, şefkat ehli birileri değildir. Ama buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitmiştir. Çünkü davasına olan inancı öyle güçlüdür ki bu güçten güç alarak, bu inançtan güç alarak bütün kapıları zorlamıştır. İşte kardeşler Allah subhanahu ve teala Bedir'de ve inne cündenâ lehumul diyor. Bizim pardon Mekke'de ve inne cündenâ lehumul Bizim ordumuz kesinlikle galip gelecek. Ayet inne teekit edatıyla başlıyor. Haberin başına lam geliyor yani teekit üstüne teekit. Yani şunu diyor ayet bizim ordumuz var ya bizim ordumuz kesinlikle kuşkunuz olmasın şüpheniz olmasın kesin galip gelecek. Kardeşler bu ayet indiği zaman ortada ordu bile yok. Ortada ordu yok. Mekke'de bir avuç Müslüman var. Peki Allah subhanahu aleyhi, bununla müminlere hangi inancı vermeye çalışıyor? Davanıza olan inancınız sabit olsun. Siz bu davaya inanın. Ela fe innehizballahihumul galibun. Maide suresi ayetidir. Başka surelere de geçer. Hayır. Dikkat edin. Dikkat edin. Herkes buraya bir dikkat gelsin. Ela. Allah subhanahu aleyhi ve böyle başlıyor. Bizim ordumuz kesinlikle galip gelecek. Bir başka ayet: Huve lladhi bil huda kulli hoş görmese de, laikler hoş görmese de, kemalistler hoş görmese de, putperest sofiler hoş görmese de bu davanın yüceleceğine, yeryüzünde Allah'ın kelimelerinin yüceleceğine, Allah'ın ordusunun galip geleceğine inancımız mutlaka tam olmalıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabir yerindeyse kişisel gelişimin bu alanını çok iyi kullanmış. Yolda giderken sahabelerinin galip geleceklerine inandırmıştır. Hatta Mekke müşriklerinin liderlerinin öleceği yerleri göstermiştir. Şu kimse burada ölecek, bu kimse burada ölecek, bu kimse burada ölecek. Daha önceki derslerde de şöyle bir örnek vermiştim. Bir maça çıkacaksınız, maçtan önce size bir haber geldi ki kesin galip geleceksiniz. Hakim satın aldık. Federasyonu satın aldık. Galip gelmemiz için gereken neyse biz yaptık. Siz maça çıkmasanız da iyi. şimdi maça çıkıyorsunuz. Karşıdakinlerin çok güçlü ve kuvvetli olması dünyanın en iyi futbolcuları olması sizi tedirgin eder mi etmez? Satın galip geleceğinizi inanıyorsunuz. İşte ilk başlarda 3-5 gol yemeniz sizi tedirgin eder mi etmez? Satın galip geleceksiniz. İnançla yolunuza devam edersiniz. Sonuçta da galip gelirsiniz. işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de bunu uygulamış, Manevi olarak gücü artıran etkenlerde bulunmuştur. Burada bizler de bir araya geldiğimiz zaman zor ve sıkıntılı zamanlarda özellikle zor ve sıkıntılı zamanlarda bol bol birbirimize nasihat edip bu dava galip gelecek. Bu sıkıntının içinden çıkacağız. Bu beladan kurtulacağız. Bu musibeti Allah'ın izniyle hayra çevireceğiz diye Birbirlerine devamlı nasihat etmeleri gerekir. Özellikle Müslümanların emirlerinin bunu devamlı yapmaları gerekir diyoruz. Bunun sonucunda ne olmuştu biliyor musunuz kardeşler? Hani geçen ders anlatmıştım. Mekkeli müşrikler de Müslümanları gözetliyorlar. Hatta savaştan vazgeçirmek istiyorlar. Savaştan vazgeçirmek için isteyen bir tanesi diyor ki vallahi ben onların yüzünde sizi öldürmekten başka bir şey görmedim. Yani Müslümanlar bu moral motivasyonunun neticesinde, davaya olan inancın neticesinde düşmanlar onlara baktığı zaman ne kadar çok olursa olsun bunlar öyle inanmış adamlar ki, bunlar öyle güzel bir konsantrasyona sahipler ki bunlar sizi yener, bunlar bizi yener şeklinde yüzlerinden dahi davaya olan inanç okunabilmektedir arkadaşlar. Şöyle bir soru soralım burada. Hadis kitaplarına geçen bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazanacağına kesin inanıyordu. Hatta kazanacağına kesin inandığından dolayı Mekke müşriklerinin e, liderlerinin öleceği yerleri bile gösterdi. Şu burada ölecek, bu burada ölecek, bu burada ölecek diye. O halde niye bu kadar niyaz etti? O halde niye bu kadar e, dua etti? Rabbinden niçin bu kadar istedi? Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Nasıl olsa galip geleceğiz savaşmayalım demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman şimdi kendisi peygamber değil mi? Bir düşünün cehenneme gitme ihtimali var mı? Yok. O zaman namaz kılın ben namaz kılmayın demedi. Hatta en çok ibadeti o yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah teala diyor ki اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ لِيَغْفِرَ لَكَ ma مَا تَقَدِّمَ ma تَعْخِرِ Allah senin geçmişte işlediklerini de Gelecekte işlediklerini de bağışladı. Allah subhanahu ve Teala bunu vahyetti mi? Allah'ın Resulüne vahyetti. Bir, iki, sana övülmüş bir makam vereceğiz dedi mi? Dedi. Cennette şefaat yetkisi vereceğiz dedi mi? Dedi. Cennette onun için hazırlanmış yerleri bizzat Resulullah gördü mü? Gördü. Ama buna rağmen ne yaptı? Dedi ki, ya Resulullah. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü niçin bu kadar çok ibadet ediyorsun? Niçin kendini bu kadar hırpalıyorsun? Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Dedi. Allah'a şükretmek adına Rabbine ibadet ediyordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşı kesin kazanacaklarını bilse de savaşın olmazsa olmaz bir koşulu vardır Rabbine sığınmaktır. Kazanmanın olmazsa olmaz bir koşulu vardır Rabbini dost tutmaktır. Başarının olmazsa olmaz bir koşulu vardır Rabbin dostluğuna sımsıkı sarılmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bundan dolayı Allah'ın dostluğuna sarılabilme adına ne yaptı? Allah'a duada bulundu. Devam ediyoruz ibretler, mesajlar vermeye. Dikkat ederseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan da kavmini yani toplumunu yani Müslümanları devamlı cihada teşvik ediyordu. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifelerinden bir tanesi insanları cihada teşvik etmektir. Ey Nabi, Müminleri savaşa teşvik et buyuruyor bu bir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği günden beri kendisine müşriklerle savaşma izni verildiği andan itibaren Müslümanlara her zaman cihada teşvik etmiştir bu bir. Bu hepimizin bildiği husustur ancak bilip de ihmal ettiğimiz ya da bilmezden geldiğimiz... Ya da bilmek istemediğimiz ikinci bir husus vardır. El ulema'u verethetü'l enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Nebiler mal mülk bırakmaz, ilim bırakır. Nebinin görevi neyse alimin görevi de otur. Nebi ile alim arasında tek bir fark vardır. Nebi vahiy alır masumdur. Alim vahiy almaz masum değildir. Ancak görev itibariyle nebinin bütün görevlerini alimler yerine getirmek zorundadır. İşte alimlerin görevlerinden bir tanesi de müminleri devamlı Allah yolunda cihada teşvik etmelerdir. İyi alimler ile kötü alimler arasındaki farklar diye kitaplarda yazar. Birçok fark yazar. Ben size söyleyeyim. Müslümanlara Allah yolunda cihada teşvik etmeyen. Kital ediyor. Davet cihadını kastetmiyor. Ya işte arkadaşlar cihattan kasıt davettir. Biz de Müslümanlara davete teşvik ediyoruz. Ona da edeceksin. Ona da edeceksin Allah yolunda kıtal etmeye, Allah yolunda cenk etmeye, Allah yolunda savaşmaya, kafirlerin boyunlarını vurmaya, kafirleri Müslümanların eliyle rezil ve rüsvayı etmeye de Müslümanları devamlı ama devamlı teşvik edeceksin. Ben size söylüyorum Allah yolunda hangi şartta olursa olsun cihada teşvik etmeyen alim ulema-i su kötü alimlerdendir. O alimin ilmine hiçbir şekilde itibar etmeyin. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Allah'ın Resulü bizzat Allah ona emretmiştir müminleri gıtale teşvik et. Allah Resulü müminleri gıtale teşvik etmiştir. Bundan sonra hala konuşan sadece nefsinden dolayı konuşmaktadır. Bu da bir başka nokta. Dersler ve ibretlere devam ediyoruz. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya Müslümanları cihada teşvik ederken ko'mu ila ne haydi cennete koşun dediği zaman eni gökler ve yerler arası geniş yani göklerin ve yerlerin genişliği kadar geniş dediği zaman sahabenin bir tanesi ya Resulallah sen ne diyorsun demiştir. Bak bak demiştir. Arapçası oh oh diye böyle bir sevinç ohlaması çekmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır sen niye oh çekiyorsun dediğinde sen cennet dün ya Resulullah, demiş ben oraya gidiyorum demiştir. Hatta hurma yerken bu kadar da vakit harcamaya gerek yok cennet için demiş hurmalara atmış cihada koşmuş ve şehit olmuştur. Ha keza biraz önce anlattığım e, o küçük çocuğun durumu ve buna benzer birçok hadisede biz şunu görüyoruz ki Müslümanlar dünyadan çok cenneti severler. Müslümanlar dünya ve içindekilerden çok cenneti severler. Müslümanlar ben ölürsem ailem ne olacaktan daha çok bir an önce ölüyüm Allah'ın da şehit olayım da gerçek aileme kavuşayım özlemindedirler. Müslümanlar ben ölürsem evim barkım arkamda kalacak düşüncesinden ziyade bir an önce Allah yolunda şehit olayım da gerçek evime, gerçek mekanıma Allah'ın bana vaat ettiği cennetlere kavuşayım itikadındalar. Bu itikadı kalbinizde devamlı ne yapın kardeşler? Bu itikadı kalbinizde devamlı saklı tutun. Allah subhanahu ve teala siz bu itikatla itikatlandığınız zaman bu niyetle niyetlendiğiniz zaman Allah'ın izniyle yatağınızda dahi olsanız, ölseniz sizi şehitler mesabesinde kabul buyuracaktır. Allah'ın izniyle Rabbim bizleri de bu kimselerden eylesin diyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz tek tek madde madde saymıyorum ama. 1-2-3-4 diye tek bunların her biri bizim Bedir savaşından çıkardığımız sonuçlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada. Mekkeli müşriklerden en iyi savaşan iri yarı, iri kıyım 3 tane adam çıkmış. Bize kavmimizden birini gönder onlarla savaşacağız demiştir. İşin ucunda ölüm vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Hamza, ey Ali, ey Ubeyde hayda kalkın dendiği zaman müşri, Müslümanlar hiç tereddüt etmeden ölüme atılmışlardır. Müslüman cemaat böyle bir bağlılıkla emrine bağlı olursa Allah'ın izine Bedir galibiyeti gelecektir. Müslümanlar liderlerine, Müslümanlar emirlerine, ölüm uğruna dahi olsa bağlı olmak ve ona itaat etmek zorundadırlar. O an düşünün Hazreti Ali'nin veya Hamza'nın bir an tereddüt ettiğini ya Resulallah ben değil de şu gitsin filan dediğini bütün ordunun motivasyonu bozulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi ölüm ediyor, ölüme çıkıyorlar. Haydi ölüme diyor ölüme çıkıyorlar. Müslümanların cemaatlerine, emirlerine, liderlerine bağlılığı kendilerine ölüm emredilse bile ölmek üzere olmalıdır. Böyle bir bağlılık olmadan Bedir zaferi bize vaat edilmeyecektir kardeşler. Böyle bir bağlılık olmadan biz müşriklerin leşlerinin leşlerini göremeyeceğiz. Böyle bir bağlık olmadan biz müşriklerin rezil ve rüsvay bir şekilde yerle bir olduğunu biz göremeyeceğiz kardeşler. Evet. Devam ediyoruz. Burası önemli tekrar. Burası çok önemli. Niye önemli? Çünkü günümüzde yaşıyoruz biz bu hadiseleri. İki tane genç Abdurrahman İbni Affıf'ın yanına geliyorlar. Ne diyorlar? Bize Ebu Cehil'i göster. Niçin? O peygambere eziyet etmiştir. Ben burada Müslümanlara bir, müşriklere iki, nasihatte bulunmak istiyorum. Daha doğrusu Müslümanlara bir nasihatte, kafirlere de bir uyarı ve ikazda bulunmak istiyorum. Ey Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan eziyetleri hiçbir zaman unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birileri dil uzattıysa bunu unutmayın. Bu öfke, bu kin, bu hınç devamlı kalbinizde yer alsın. Eğer bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahkir edilmiş ise, eğer bir yazar, bir karikatürist Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmiş ise, eğer birisi bir gün bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diline almaya, onunla dalga geçmeye, onunla alay etmeyi cesaret etmiş ise, siz bunu kalbinize yazın, hiç unutmayın işte Bedir günü o iki genç bunu hiç unutmamış. Ensardan görmemişler bile. Demek ki hicret ettikten sonra duymuşlar. Muhacirlere sormuşlar Mekke'de durum nasıl nasıldı. Muhacirlere demek ki onlara anlatmıştı şöyleydi böyleydi. Ebu Cehil geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken kafasına deve işkembesi attı. Resulullah'a bunu yaptı. Onu yazmışlar bu iki genç yazmışlar. Bedir'e geliyorlar ilk sordukları Ebu Cehil nerede? Allah'ın izniyle belleyin, belleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diline dolayanlara belleyin. Bu benim size önce kendi nefsime sonra size nasihatim. Allah'ın düşmanlarına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarına da ikazım şudur. Müslümanlar yaptığınız hiçbir zaman unutmayacak. Bugün kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bugün kendinizi huzur içinde hissedebilirsiniz. Bugün kendinizi tağutların size sağladığı emniyet altında hissedebilirsiniz. Ama Müslümanlar sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürünü yapmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle dalga geçmenizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmenizi Müslümanlar hiç unutmayacak. Aradan yıllar geçse de bu ümmetin içinden birkaç tane cengaver çıkıp size haddinizi mutlaka bildirecektir. Kalbinizde korkuyla o günü bekleyin. Geçmişte olduğu gibi gelecekte böyle olacaktır gelecekte böyle olacaktır bu da benim size ikazım olsun diyorum evet devam ediyoruz dester ve ibretler kısmına kardeşler az bir bölüm kaldı inşallah sabredin burayı bitirelim Allah subhane ve teala'nın dileği Allah subhane ve teala'nın takdiri hayreti şamildir hayret edilecek takdirleri vardır önemli olan bunları okuyabilmektir Ebu Cehil'e bakın. Mekke'nin olusudur. Mekke'nin lideridir. Onun göğsüne çıkıp kılıcını batıran, kafasını kesin ise mustazaflardan bir mustazaftır. Burada da bir Müslümanlara nasihat var. Bir de kafirlere uyarı ve ikaz var. Müslümanlara nasihat şudur. Müstekbirler ne kadar güçlü olursa olsun bir gün yıkılacaklar. Müstekbirler ne kadar mal, mülk sahibi olursa olsun bir gün mallarını mülklerini kaybedecekler müşrikler müstekbirler tağutlar, ne kadar çok orduya sahip olursa olsunlar orduları bir gün hezimete uğrayacak bunu bilsinler bunu bilsinler ki en azından o gün gelmeden önce tövbe etsinler Allah subhanahu wa ululardan bir uluyu müstekbirlerden bir müstekbiri kibirlerden bir kibirliği yere yıkmış hezimete uğratmış onun göğsünün üstüne de mustazaflardan bir mustazaf, çelimsiz, cüce olduğu söyleniyor, küçücük olduğu söyleniyor. Abdullah İbni Mesud'u onun göğsüne çıkarmış hatta kafasını bile taşıyacak güç yok, kuvveti yoktur. Kardeşler gelecek mutlaka böyle olacak. Müstekbirler için de böyle olacak. Müslümanlar için de böyle olacak. Müslümanlar zafere, galibiyete ve bunun böyle olacağına inansınlar. Müstekbirler de o gün gelmeden önce Allah'a tövbe etsinler. Devam ediyoruz. Yine bir hadise anlattık. Ebu Uzeyfe'nin babası sürüklenerek kafirlerin safındadır. Sürüklenerek neye atılmıştır? Bedir kuyusuna atılmış. Ebu Uzeyfe'nin yüzünde bir hüzün vardır. İman ve beşeri vefa bir araya gelmiştir. Burada iman vardır. Babamı niye öldürdünüz? Babamı öldürmeseydiniz keşke babam... Ee, torpillilerden olsaydı şeklinde bir şey dememiştir. Bakın Hz. Zeyf'in ilk cümlesi şudur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüznünü kendisine sorduğu zaman Allah ve Rasulün hak olduğuna inanıyorum diyor. İman var. O kafirdi. Biz Müslümanız. O bunu hak etti. Biz bunu hak ettik. Allah bize bunu vaat etti. Allah ona onu vaat etti. Buna iman var. Bu bir. İkincisi beşeri vefa var. Babam Halim Selim bir insandı. Müslüman olmasını çok arzulardım diyor. Bu ikisi birbirine muhalif değildir kardeşler. Bir kafirin kâfir olduğunu bilmek başkadır. Beşerî münasebetlerden dolayı o kafirin iyiliğini istemek, o kafir hakkında iyi zannularda bulunmak veya veya bunun gibi şeyler caizdir. İman ile beşerî duygular bir arada bulunabilir. Mesela Allah subhanehu ve teala Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor kasas suresinde. ile kastedilen kimdir? Kim? Üstad. Ebu Talip'tir. Bu beşeri sevgidir. Akrabalık bağından, kişinin faziletinden, kişinin Müslümanlara yardımından bu başkadır. Onun kafir olduğunu bilmek onun cehennemlik olduğunu bilmek başkadır. Kalpte iman ile beşeriyet, beşeri duygular bir araya gelebilir. Arkadaşlar Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücum emri verdiği zaman Müslümanların parolası ahat ahat olmuştur. Allah'ı bu şekilde zikretmişlerdir. Yüksek sesle zikir yapmak hoş görülmemiştir. İznada rabbahu nida'en hıfiyya diyor değil mi? Zekeriya Aleyhisselam'ın duasından bahsederken Allah Subhanahu taala yine Allah Subhanahu taala kendisini zikretmemizi isterken çok yüksek sesle kendisini zikretmememizi istiyor. Ancak bazı yasakların istisna olduğu durumlar vardır. Yüksek sesle zikirde bu kapsamdadır. Savaş esnasında yüksek sesle Allah'ı zikretmek, nöbet esnasında sınırlarda nöbet tutma esnasında Yüksek sesle Allah'ı zikretmek, Allah'ı zikrederken Allahu Ekber, La ilahe illallah diye Allah'ı zikrederken sesi yükseltmek caizdir. Burada genel bir kaide söyleyeyim. Her yasak, her durumda, her şartta yasak olmayabilir bunu bilin. Bazı yasaklar vardır ki bazı durumlarda yapılması teşvik edilmiştir. Bu usulül fıkhın oldukça ilginç konularından bir tanesidir, zor konularından bir tanesidir. Burada bu yaptığın yanlış, bu yaptığın haram değil mi, bu yaptığın doğru mu diye sormadan önce meselenin fıkhını ya öğrenmeye ya da meselenin fıkhını sormaya çalışın Müslümanları itham etmeden önce. Dün böyle bir tanesi beni itham etti bir şeyle ilgili. Ben de şöyle birkaç birkaç bir şey söyledim. Hakkını helal et dedi. Hakkımız her zaman helal olsun. Ama bu ben olmasam da başka bir Müslüman olsaydı o iki Müslüman arasında ne çıkardı mutlaka ihtilaf veya sıkıntı çıkabilir idi. Evet. Bunu da söyledik. Bir başka nokta arkadaşlar. Ha bununla ilgili şunu söyleyeceğiz. Allahü Teala Enfal suresinde ya eyo lazina amanu eğer laqitum fi'atan bir toplulukla karşılaştığın zaman fesbutu sebat edin ve zikran Allah'ı çokça zikredin buyurmaktadır. Leallekum tuflihun olur ki kazananlardan olursunuz. Savaş esnasında savaşın kazançlarından bir tanesi savaşı kazanmanın etkenlerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Mutlaka Allah'ı zikirdir. Bugün gerek davet cihadı olsun soğuk savaş, gerek kıtal cihadı olsun sıcak savaş, her iki cihadın da kazanma sebeplerinden en önemli sebep Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikrettiğiniz kadar Allah'ın yoluna davetle başarı olacaksınız. Allah'ı zikrettiğiniz kadar Allah yolunda gıtalde ne yapacaksınız? Başarı olacaksınız. Bir başka ibret Bedir Savaşı ile ilgili önemli bir nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları saf halinde tutmuş. Müşkler ise saldırarak saflarını kendi saflarını dağıtmışlardır. Allah subhanehu ve Atiullah ve resule Allah'a itaat edin ve la tenazeu sakın ihtilafa düşmeyin diyor. Kardeşlerim benim size nasihatim ne olursa olsun Müslümanlar bir tevhidi terk etmediği müddetçe İki, namazı terk etmediği müddetçe Müslümanlarla ihtilaf yaşamayın. Müslümanlarla ayrışma yaşamayın. Müslümanlarla kopma yaşamayın. Yoksa gücünüz gider diyor Allah Subhanehu Teala. Bakın Bedir'de saf halinde Allah'ın sevdiği şekilde innallâhe Allah saf halinde savaşanları sever diyor. Müminler hem davet cihadında hem de gital cihadında sımskı saf halinde olmadıkları sürece bir kazanç, bir başarı ummasınlar diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine önemli bir nokta söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş. İnsanlar Bedir'den sonra iki kişi tayin etmiş. Onlar güzel haberi Müslümanlara yaymaya gitmişlerdir. Arkadaşlar Allah'ın bizi uyardığı en önemli organlardan bir tanesi dildir. Dilin birçok masiyeti vardır. Dil birçok masiyete sebep olabilir. Bu masiyetlerden bir tanesi de müminlerin başına gelen hallerin ilan edilmesidir. Müminlerin başına gelen halleri ilan etmek çoğu zaman Nifak sebebidir arkadaşlar. Ya duydun mu işte şöyle şöyle olmuş. Benim duymam gerekmiyor. Siz de bana duyurmayın bunu. Birbirinize yaymayın. Birbirinize anlatmayın. Faydasız haberleri birbirinize ne yapmayın anlatmayın. Allah subhane ve teala buyuruyor. Kendilerine güvene veya korkuya dair bir haber geldiği zaman onu hemen yayarlar. Onu hemen yayarlar. Halbuki onu Resulullah'a ve yetki sahiplerine götürselerdi ve bu haberin manasını çıkarabilenler onu anlarlardı. Siz Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı şeytana azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz diyor. Gerek korku gerek güvenle ilgili Müslümanların umumiyetiyle ilgili haberleri Yaymak, insanları anlatmak insanlara ulaştırmaya çalışmak Meseleyi anlamadan, dinlemeden Bak şu şöyle olmuş, bak bu böyle olmuş Diye konuşmak Dilin afetlerinden bir tanesidir Arkadaşlar Birileri Bedir'de Bedir'le ilgili olduğu Söyleyenler de vardır bu ayetin Bu ayet Bedir'le ilgili olduğu da Söylemiştir. Birileri insanlar Ey kervanı basmaya gidenler İnsanlar size toplandı ve sizinle savaşmak için size karşı geliyorlar dediler. Allah Subhanahuetüla bu diyenleri tahkir etmekte. Buna karşı müminler bu haber karşısında imanlarını artırmışlardır. Benim size nasihatim hadiselerden bahsetmeyin Müslümanların arasında. Olaylardan bahsetmeyin Müslümanların arasında. Bir araya geldiğiniz zaman bahsedeceğiniz bir konu varsa mesela olay mı konuşmak istiyorsunuz Bedir Savaşı'nı konuşun. Hadise mi konuşmak istiyorsunuz? Oğud Savaşı'nı konuşun kardeşler. Kişilerden bahsetmek mi istiyorsunuz? Hazreti Süleyman'dan bahsedin. Nuh Aleyhisselam'dan bahsedin. Ashabdan bahsedin. Alimlerden bahsedin biliyor muyum İbn-i Temi'ye şöyle şöyle yapmış. Hadi ya siz bir de desin ki İbn-i şunu yapmış filan desin. Bunlar sizin imanınızı artıra, artıracaktır. Ama bir araya geldiğinizde hadise, olay, günlük, cereyan eden şeylerden bahsetmeyin. İnsanlardan bahsetmeyin çok istiyorsanız bahsedeceğiniz konular bu dediklerim olsun kardeşler son iki madde daha söyleyeceğim ve dersi bitireceğim inşallah bir kardeşler baba oğul vardı ya oğul ben gideceğim savaşa dedi gitti ve şehit oldu babası da Uhud'da şehit olmuştur arkadaşlar gelin Mekke fethine gidelim Mekke'yi fetheden orduyanın içine bir girelim Mekke'yi fetheden ordunun İçine değil de o ordunun memleketine gidelim. Medine'ye gidelim. Tek tek evleri ziyaret edelim. Her evde bir şehit vardır. Mekke'yi fetheden ordu şehitlerin kanlarıyla sulanmıştır. Mekke'yi fetheden ordunun gücü şehitlerin kanlarıdır. Mekke'yi fetheden ordu, Mekke'yi fetheden cemaat, Mekke fethini gerçekleştiren kuvvet, gidin evlere bakın, Baba şehit olmuştur, oğlan şehit olmuştur. Her ev ya dul'dan ibarettir ya yetimden ibarettir ya da büyük maddi varlıklar elden çıkarılmıştır. Kardeşler İslam cemaati böyle kan dökmediği sürece, böyle şehit vermediği sürece, kadınlar dul mu kalmadığı sürece, çocuklar yetim kalmadığı sürece, Müslümanlar bütün malını mülkünü bu uğurda vermediği sürece Mekke'nin fethi Müslümanlara müyesser olmayacaktır. Biz evde oturalım. Kılıç darbesi bize inmesin. Mekke'de, Medine'den çıkıp Bedir'e kadar 151 kilometrelik yolu yürümeyelim. Böyle zahmete katlanmayalım. Yere geldiği zaman malımızın tamamını Allah yolunda infak etmeyelim. Rahatımızı bozmayalım. Sıcak evlerimizde rahat rahat oturalım. Yataklarımıza rahat rahat yatalım. Çoluğumuz çocuğumuz gözümüz aydın olsun, önümüzde olsun. Allah subhanetler bu orduya ne Bedir'i verecektir? Ne ahzabı verecektir ne de Mekke'nin fethini müesser kılacaktır. Mekke'nin fethini müesser kılacaktır. Gelin, tarihi inceleyin, Mekke'nin fethi, fethi gerçekleştiği yıla gidin, aynı yıl Medine'ye gelin, Medine'deki evleri bir kontrol edin. Kaç tane kadın dul kalmıştır? Kaç tane çocuk babasız kalmıştır? Kaç tane anne baba çocuğunu kaybetmiştir? Bu davanın gücü yere düşen kanladır. Kan yere düşmediği zaman dava ve davet kanla sulanmadığı zaman bu dava bu davet bu davete Mekke'nin fethi Allah, Allah buna izin vermeyecektir arkadaşlar. Ve son olarak Yevmül Furkan'dır Bedir Savaşı arkadaşlar. Önümüzdeki derste Bedir Savaşı'nın faziletini Bedir Savaşı'na katılanların faziletini anlatacağım inşallah. Bu savaşta baba uğruyla karşı karşıya gelmiştir. Evlat babasıyla karşı karşıya gelmiştir. İki kardeş karşı karşıya gelmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın yanındadır. Oğlu Ebu Cehil'in yanındadır. Amcaoğluyla, iki amcaoğlu, iki kuzen karşı karşıya kalmıştır. Müminler imanlarını akrabalık, dostluk ilişkilerinden çok çok çok daha üstün tutmuşlardır. Allah subhanahu ve teala, Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminleri... Kafirlere karşı sevgi beslediklerini ister babaları olsun, ister aileleri olsun, ister arkadaşlar olsun asla masla göremezsin buyurmaktadır Allah Subhanehu Teala. Bu bölümü de bitirdik. Önümüzdeki hafta Bedir'le ilgili son söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Ondan sonraki haftada Enfal Suresi'ne geçeceğiz. Allah Subhanehu Teala bizleri sözlerimizle amil kılsın. Dinlediklerimizle amel etmeyi bize nasip etsin. Bunlar evet doğru sözler. Bu anlattıklarım güzel sözler. Bu anlattıklarım dost doğru şeyler. Bunları anlatmak benim için çok kolay. İşte yar kaç 45 dakikada anlattım, bitirdim. Bunları dinlemek sizin için de çok kolay ama bunları uygulamak bir ömür ister. Allahu Teala bize böyle bereketli ömürler nasip etsin kardeşler. Ve ahir da'wana enel